Komdosan, Bir varmış bir yokmuş. Uzun bir zaman önce küçük bir evde yaşayan genç bir karı koca varmış. Çok mutlu bir çiftmiş. Bir de bebekleri olacakmış. Bebeğimizin sağlıklı olması çok önemli. Ama inşallah bir kızımız olur hayatım. Evet ben de çok isterim. İnşallah bir kızımız olur ve sana benzer. Doğuma az bir süre kalmış ve heyecanlı doğumu bekleyen genç anne vakit geçirmek için yüksek duvarları olan komşunun bahçesine bakar. Gördüğü çiçek ve meyveleri çok beğenirmiş. Bir gün bahçede şimdiye kadar hiç bilmediği sarı yapraklı bir bitki görmüş. Bu bitkinin adı nedir acaba? Çok da güzel kokuyor. Tadı da eminim harikadır. Muhakkak yemem lazım o bitkiden. Hemen gidip yan komşudan isteyeyim. Genç anne vakit kaybetmeden evden çıkmış. Ancak bitki istemeye gittiği komşusunun onlara tuzak kurmuş olan kötü kalpli cadı olduğunu bilmiyor Başına geleceklerden <gülüyor> habersiz kapıyı çalmış. Merhaba komşum. Bahçedeki sarı yapraklı bitki çok güzel kokuyor. Hamileyim ve canım çok çekti. Yenilebilir bir bitki midir bu? Elbette. Az da olsa verebilirim. Tadı çok güzeldir ve insanlar için çok yararlıdır. E bebeğime de yararlı olur o zaman. Tabii komşum. Özellikle bebeği bekleyen annelere çok iyi gelir. Ama unutma çok değerli olduğundan sadece bir tane alabilirsin. Klanım tıkır tıkır işliyor. Genç kadın aldığı bir parçayı eve gidince hemen bitirmiş. Biraz daha yemek istemiş. Bana ondan biraz daha getir. Yemezsem bu bebeği doğuramayacağım. <gülüyor> Merak etme. Elinden geleni yapacağım ve sonra onlardan biraz daha getireceğim. Taresiz adamcağız hava kararınca yüksek duvarları aşıp zar zor istediğini almış. Bu böyle uzun zaman devam etmiş. Genç adam her gece gizlice bahçeye giriyormuş. Fakat komşunun bahçesine izinsiz girdiği için de huzursuzmuş. Kötü cadı aslında bu bitkiyi özellikle onlara tuzak olsun diye yetiştirmiş. Komşusunun bebek beklediğini bildiğinden Kokusuyla, kadının canının isteyeceğinden eminmiş. Doğacak bebeğe çoktan gözünü dikmiş. Bir bahaneyle onu alacakmış. Bir gün adam tekrar bahçeye girerken onu yakalandı. Artık görüntüsü de tam bir cadı gibiymiş. Çok çirkinmiş, korkunç görünüyormuş. Zavallı adam çok korkmuş. Lütfen beni affedin. Karım hamile ve bu bitkiyi yemeden duramıyor. Sadece bir tane alabilirsin dediğiniz için mecbur kaldım. Bunun yanlış olduğunu biliyorum. Fakat onu yemezse... ...karımın öleceğinden korkuyorum. Çok zor durumdayım. <gülüyor> Tek şartla kabul ederim. Doğacak bebeği bana vereceksiniz. Yoksa hepinizi yok ederim. Genç adam mecburen kabul etmiş. Zamanı gelince bebek dünyaya gelmiş. Dünya güzeli bir kız çocuğuymuş doğan bebek. Cadı hemen evlerine gitmiş. Adı Rapunzel olsun. Onu bir yaşına gelene kadar büyütün. Tam bir yaşında gelip onu sizden alacağım. Genç karı koca çaresiz kabul etmişler. Rapunzel bir yaşına gelince cadı tekrar gelip bebeği ağlayan anne ve babanın elinden alıp çok uzaklarda, ormanın ortasında kapısı olmayan bir kuleye kapatmış. Bebeği orada büyütecekmiş. Aradan uzun yıllar geçmiş. Rapunzel artık çok güzel bir genç kız olmuş. Saçları hiç kesilmediği için metrelerce uzamış. Sap sarısı sırma saçlıymış. Yem yeşil gözleri varmış. Cadı ne zaman kuleye gitse, ona şöyle seslenirmiş. Sarısırma saçlı kızım, ben geldim! kıt saçlarını! Rapunzel kuleden aşağı, koca kalın örgüsünü sarkıtır, cadı da ona tutunup tırmanarak kuleye çıkarmış. Rapunzel cadıyı annesi sanıyormuş. Bugüne kadar ondan başka kimseyi görmediğinden, bu hayatta sadece annem ve ben varız diye düşünüyormuş. Çok güzel bir sesi varmış. Akşama kadar şarkılar söylerken, sesi bütün ormana yayılır, tüm kuşlar onu dinlemeye gelirmiş. Kuşlar onun tek arkadaşıymış. Bir gün prens atıyla ormanda gezintiye çıkmış. Rapunzel'in sesini duyunca, bu güzel sesin nereden geldiğini merak etmiş. Sesin geldiği yöne doğru ilerleyince kuleyi görmüş. Sesin oradan geldiğini anlamış. O güzel sessiz kızla mutlaka tanışmalıyım. Acaba bu kuleye nasıl çıkabilirim? Kulenin etrafında çaresizce dönüp dururken bir de bakmış bir cadı kulenin altında yukarı sesleniyor. Hemen bir ağacın arkasına saklanıp seyretmeye başlamış. Sarı sırma saçlı kızım ben geldim sarkıt saçlarını. Rapunzel saçlarını aşağı örgülü olarak uzatmış. Cadı da ona tutunup tırmanarak kuleye çıkmış. Kuleye nasıl çıkacağımı buldum. Cadının gitmesini bekleyip bu sefer sesini oldukça incelterek aşağıdan o da seslenmiş. Kızım o güzel sırma saçlarını tekrar. Yukarıda bir şey unuttum da. Hemen uzatıyorum anneciğim. Bir çırpıda saçlarının örgüsünü yeniden aşağı uzatmış. Prens de ona tutunarak Rapunzel'in yanına çıkmış. Güzel kız hayatında ilk defa bir yabancı ile karşılaşmış. Ah, Sen de kimsin? Buraya nereden geldin? Annem nerede? Korkmana gerek yok. Ben bu ülkenin prensiyim. Senin güzel sesinle söylediğin şarkı beni buraya getirdi. Sana ulaşabilmek için annenin sesini taklit etmeye mecbur kaldım. Önce çok korkan Rapunzel... Yavaş yavaş onun kötü biri olmadığını anlamış. Prens de zaten onun güzelliğiyle adeta büyülenmiş. Aradan günler, aylar geçmiş. Prens artık kuleye her gün geliyormuş. Birlikte vakit geçirince zamanın nasıl geçtiğini bile anlamamışlar. Sonunda Rapunzel'e evlenme teklif etmiş. Rapunzel, hayatımın sonuna kadar seninle yaşamak istiyorum. Benimle evlenir misin? Tabii ki evlenirim. Ben artık saraya dönmeliyim. Bir an önce seni buradan çıkarmak için çareler arayacağım. Bu arada Rapunzel prensle evlenince kulenin dışındaki dünyayı da göreceği için çok heyecanlıymış. Yıllardır tek başına kulede yaşamaktan çok sıkılmış. Rapunzel'in saçına tutunup aşağı inmiş. Ne yazık ki cadı kadın da oralardaymış. Ve prensi görmüş. Durumu hemen anlamış. Çılgına dönmüş. Rapunzel prensi indirdikten sonra henüz saçlarını yukarıya çekerken cadı atlayıp yukarı tırmanmış. O kadar kızgın ve sinirliymiş ki. Neler oluyor? Bu inen de kim? Ben seni tüm kötülüklerden korumak için buraya kapattım. Sense yabancılarla konuşup onlarla arkadaşlık ediyorsun. O bu ülkenin prensi. Bana evlenme teklif etti ve ben de kabul ettim. Çok mutluyum anneciğim. Sana anlatmak için gelmeni bekliyordum. Ne? Neler saçmalıyorsun sen? Göstereceğim sana gününü. Cadı kadın o kadar sinirlenmiş ki eline geçirdiği bir makasla o sırma saçlarını kısacık kesmiş. Bir de sihir yaparak onu çok uzak bir ülkeye yollamış. Ertesi gün kulenin altına gelen prens, yukarıda cadının beklediğini bilmeden Merhaba Rabuzel, ben geldim. Sarkıt saçlarını lütfen! Cadı elindeki kesik örgüyü aşağı uzatmış. Prens ona tırmanıp yukarı çıkınca kulenin penceresinde onu cadı karşılamış. Görünce o kadar korkmuş ki... Nasıl sürpriz ama! Yıllarca herkesten sakladığım kızımı alıp götürebileceğini mi sandın? <gülüyor> elindeki örgü saçı bırakır bırakmaz... Korku içindeki prens kendini yerde bulmuş. Otların düzenine düşmüş ama başına vurduğu için gözleri kör olmuş. Prensin aklından Rapunzel hiç çıkmıyormuş. Bu yüzden atına binip her yerde onu aramaya başlamış. Dünyanın öbür ucuna da gitse onu bulmaya yemin etmiş. Uzun bir zaman her yerde onu aramış, aramış, aramış. Nihayet bir gün bir yerde kulağına bir şarkı gelmiş. Bu ses ona çok tanıdıkmış. Bu Rapunzel'in sesi. Nihayet onu buldum. O sese doğru atını sürmüş. Rapunzel'in kaldığı evin kapısına kadar gelmiş. Rapunzel, ben geldim. Kapıyı aç. İnanamıyorum. Sen misin gerçekten? Kapıyı açan güzel kız, prensi görünce ağlamaya başlamış. O kadar ağlamış ki, gözyaşları, gözleri dizlerine kapanan prensin suratına gelmiş. Bu mucize, devinç gözyaşlarının eseriymiş. Çünkü gözleri görmeyen prensin gözleri, bir anda açılmış. Birbirlerine sarılıp, sevinçle bu mucizeyi kutlamışlar. Prens, yarım kalan evlilik teklifini tamamlamış. Saraya dönüp evlilik hazırlıklarına başlamışlar. Rapunzel ve prensin ilk işi güzel kızın gerçek annere babasını bulup onlara da müjdeyi vermek olmuş. Onlar da yıllar sonra kızlarına kavuştukları için çok mutlu olmuşlar. Hep birlikte şahane bir düğünle mutlu mesut yaşamışlar.